Bugün 23 Şubat. Birazcık yağmurlu bugün bir geçiriyoruz ve bu yağmurlu günde Beren ve ben Deniz e, bugün programı sunacağız. Merhabalar. Ee, ...çok da yabancı olmadığınız aslında bir konuğumuz var... ...kendisini bazen sunucu olarak da burada sesini duyuyorsunuz... ...Gözde Durmuş'la birlikteyiz... Merhaba... Ee, ...daha önce aslında DOT projesiyle alakalı bir program çekmiştik... ...ama çocuklarla alakalı bir program... Yani ...çocukların katılımcı olduğu bir program çekmiştik daha önce... ...bu haftada işin aslında birazcık nasıl yürüdüğünü konuşalım diye... ...proje koordinatörü olarak seni davet ettik... Teşekkür ediyoruz <gülüyor> bize... Önce çocuklar sonra benim olmam da iyi olmuş bence... Aslında biz bilmeyen dinleyicilerimiz için bir öncesinden geçelim. DOD'un ne olduğuna dair. DOD Demokratik Okullara Doğru Projesi, Bilgi Üniversitesi ve ERG'nin birlikte yürüttüğü bir proje. Ve Gözde Hanım da aslında, Gözde Hanım demek biraz garip oluyor <gülüyor> Gözde tabii. Diyelim. Gözde diyelim. Gözde de aslında bu projenin koordinatörü, doğru doğru, evet. değil mi? Hı hı. Peki öyleyse kısaca, daha önce de bahsetmiştik ama önceki bir programımızda, Dod'tan biraz bahsedebilir misin Gözde? Ee, tabii. E, Demokratik okullara doğru aslında biraz uzun bir ismi de var. İşte e, öğrencileri ve okulları güçlendiren katılım uygulamaları e, diye bir proje. Senin de söylediğin gibi eğitim reformu girişimiyle Çorça birlikte yürütüyor projeyi. E, proje aslında e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü, ARPA Konseyi'nin de aslında desteğiyle, ayrıca Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal desteğiyle yürüyen bir proje var. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları diye. Üç yıldır sanırım yürüyen bir proje. Bu proje kapsamında bir hibe programı açıldı. E, Demokratik Vatandaşlık Bey insan hakları eğitimi hibe programı biz de o hibeden aslında yararlanarak başladık ve yola çıkma amacımız aslında e, okullarda demokratik bir okul kültürünün güçlenmesine katkı sağlamak. E, ama özellikle hani tüm paydaşlar değil okuldaki özellikle çocuklar ama tabii ki bunun yanında okuldaki veliler, öğretmenler, okul yöneticileri, diğer çalışanlar da bizim e, hedef kitlemizdi. Onların aslında e, onlarla birlikte daha katılımcı bir okul nasıl olur e, üzerine ilerlediğimiz bir proje. De, e, işte dört tane temel hedefi var aslında aşama diyelim bunlara işte ilk önce bir duruma bakalım acaba mevcut durum Türkiye'de nasıl olanak sağlıyor mevzuat ne durumda uygulamalar ne durumda Türkiye'de çocuk katılımına ilişkin e, bir buna bakalım ikincisi acaba Türkiye ve dünyada bununla ilgili iyi örnekler var mı bir bunları inceleyelim bunlardan belki bir derleme yaparız üçüncüsü e, özellikle çocuğun daha aktif olduğu bu iki ilk iki tanesini daha ERG aslında yürüttü e, sonuncusunda ise biz Gerçekten bir fiil bir buçuk yılda bir okulda, bir pilot okulda bunu deneyimlemeye çalıştık. Yani Hı -hı. acaba daha katılımcı bir okul nasıl yapabiliriz diye. Eyüp Merkez ee, Ortaokulunda denediniz mi evet, da? Evet. Zaten belgesel ekibi de katılmıştı. Onlar da belgesel ekibi de aslında o süreci kendi gözlerinden çekmeye Hı -hı. çalıştılar ve bir belgesel oluşturdular. Dördüncü aşaması da aslında bu deneyimi karar vericilerle yaygınlaştırmak, yani hem karar vericilere hem diğer okullara yaygınlaştırmak, hem de hani buradan çıkıp Deneyimi daha büyük politikaya, belki hani bir mevzuat değişikliğine ya da bir okuldaki başka bir deneyime dönüştürmeye çalışmak olan yaygınlaştırma aşamasıydı. Böyle dört aşamadan oluşan bir proje. Çok kısaca özetlersem. Peki ben projenin en başından girmek istiyorum. Bu proje başlamadan önce okuldaki hava nasıldı? Böyle kısaca bize anlatır mısınız? Mesela öğrencilerin demokrasi yaklaşımı nasıldı? Öğrenciler müdürden korkuyor muydu? Çok mu seviyorlardı? Onunla arkadaş gibi konuşabiliyor muydu? Ya da mesela demokrasi onlar için sadece bir siyasal bir şey miydi? Nasıldı? Ben bir de cevap vermeden önce şey de çok merak ediyorum Gözde. Giderek gidip merhaba biz geldik hadi bakalım bir projeye başlıyoruz dediniz evet. ve bir anda başladınız bu projeye. Yani her şey bu kadar kolay oldu mu aslında? E, şöyle şimdi aslında projenin başlangıcında işe bir pilot okul belirleme süreci var. E, ama bu çok kısa hızlı bir şekilde olmak zorunda kaldı normaldeki planlarımızdan. Çünkü projenin tarihsel olarak farklılığından kaynaklı. Şimdi... Biz aslında şöyle bir okul tariflemişiz. İşte çok mevcudu yüksek olmasın. Çünkü çok büyük bir mevcudiyetle uğraşmakla değil de biz daha çok bir buçuk yıla daha derinlemesine bir şeyler yapabilelim diye. E, Eyüp olsun. Çünkü bizim üniversiteye yakın olması sebebiyle böyle bir okul arayışına gittik. İlk önce bir ilçe milli eğitime gittik. İlçe Milli Eğitim Müdürü, o zaman Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü daha yeniydi. Çok fazla okulları tanımadığını iletti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük. O 2-3 tane okul önerdi. Biz zaten birkaç okulu tanıyorduk. Böyle ilk önce okullara gidip projeyi anlatarak başladık. Eyüp Merkez Ortaokulu aslında seçme nedenimiz böyle çok büyük kriterlerden değil. Aslında bir daha önce çalışmış olduğumuz bir psikolojik danışmanın orada olması, okul mevcudunun bizim aradığımız kriterlere uyması, İl Milli Eğitim'den de önerinin gelmesi ve müdürün de gelin buyurun.'' demesi. Yani bu kadar aslında hızlı. Çünkü biz birazcık açıkçası başlangıçta ya acaba okullar kabul ederler mi böyle Hı -hı. bir şey? Çünkü bizim hani 2-3 gün hatta daha da fazla bazen haftanın 5 günü okulda olduğumuz okulları okullarla birebir çalışma yaptığımız bir projeden bahsediyorduk. Biraz böyle bir süreçle oldu. İlk durumla ilgili biz ilk müdürle konuştuk. Şimdi çünkü böyle bir Sistem var yani hani aslında ilk başta belki çocuklarla konuşmak, işte çocukların onayını almak değil. Mesela çocukların onayını almadan başladık biz. Biz projeyi başlamıştık pilot okulda sonra çocuklarla bir araya geldik. Yani bu katılım merdiveni açısından belki önemli olur. Ee, okul yönetimi bize izin verdikten sonra <gülüyor> ilk öğretmenlerle tanıştık. Böyle böyle bir şey yapacağız diye. Biz tam okula başladığımızda iki okul birleşmişti. Bunun sancılarında yaşıyordu. Aslında 4 artı 4 ile birlikte iki farklı okulun öğretmenleri bir araya gelmişti. Bir kısmı için okul çok yabancıydı. Ee, ve aslında birazcık da memnuniyetsizlikleri fazlaydı. 4 artı 4 artı dolayı Evet. E, okullar iki okul birleşti. E, o yüzden de aslında ilk başta öğretmenler ya hadi bir deneyin dediler. Yani aslında böyle bir onların da çok fazla inançları yoktu açıkçası. Nasıl olacağını bilmiyorlardı. Ama hani geri çevirmeyelim tamam bakalım yapabilir miyiz diye. Ama böyle çok büyük bir istek ve motivasyonları da açıkçası çok başlangıçta yoktu. Sonra devam eden süreçte tabii bu birazcık değişti. Çocuklar için de biz ilk ee, anlamak için okulu demokratik okul bir demokratik okul nasıl olur sizce diye çocuklarla tüm 5 6 7'lerle bir atölye yaptık. Yani sınıflara girip tek tek küçük grup çalışmasında dedik olmazsa olmaz 5 şey ne olur sizce bir demek demokratik okulda. O çok enteresan bir deneyimdi bizim için. Biz böyle demokratik okulda inceyip çocuk hakları işte katılım, Hı -hı. söz sahibi olmak gibi şeyler dinlendiriyoruz ama onlar mesela fiziksel koşulların çok önemli olduğunu söylediler. Okulu ait hissetmek gerekir onunla ilgili bir şey söylemek için. O yüzden okulu beğenmek, sevmek onun yanında orada güvende hissetmek gerekir. O yüzden hani değer verildiğini gösteren bir okul. O ne demek? İşte dolabımın olması gerekir. Çünkü ben hani burada bir sıkıntı yaşıyorum. Sıralarımın düzgün olması, boyanın temizliğin iyi olması gibi aslında çok başka noktalara bize işaret ettiler. Normalde hani e, bizim belki de ilk başta aklımıza gelmeyen. Ama onun dışında işte <gülüyor> e, sosyal etkinliklerin çok az olduğu, yani sosyal etkinliklerin bol olduğu, kendimizi ifade edebildiğimiz başka başka alanların olduğu. ...bir okul olması. İşte okula... ...öğretmenleri çok rahatlıkla kendimizi ifade edebildiğimiz... ...bu beklediğimiz bir şeydi. Hani... Hı hı. ...bizim hatta tek aklımıza gelendi ama... ...diğerlerinden farklı. Bunun gibi aslında çok çeşitli bir sıralama yaptılar... ...ve biz bir baktık ki... ...aslında bunlar bir demokratik okul tarif ederken... ...kendi okullarındaki tüm sıkıntılarını aslında... ...dile dökmüş oldular. O yüzden aslında... ...ilk okula geldiğimizde böyle... Birçok farklı ihtiyaç vardı ee, ve o yüzden de aslında hani bizim mesela bir okul öğrenci meclisi yoktu. Hı hı. bir okul Aktif çalışan bir öğrenci meclisi yoktu, aktif çalışan bir okul aile birliği hı hı. yoktu. O yüzden de aslında birazcık e, bizim bir buçuk yılın aslında bir yılı daha o, onların kurulmasına getirmekle oldu. Yani hani birazcık böyle şey e, daha temel hani normal, çoğu okulda kurulduğunu düşündüğümüz veya en azından bir şekilde birkaç kez toplandığını bildiğimiz kurulların ...yokluğu da vardı. Ee, bir yandan da avantajdı bu. Biz de öyle düşündük. Çünkü evet, daha katılımcı yapıyorlar. nasıl bir şey yapılabilir... ...üzerine çocuklarla beraber fikir yürütmüş olduk. Yani sıfırdan yapmış oldunuz. Dolayısıyla aslında temellerini daha... ...temellendirmiş oldunuz. Peki e, yaptığınız atölyelerden bahsedebilir misiniz? E, bir buçuk yıl boyunca sonuçta... ...bir sürü atölye Hı -hı. yaptınız. Hani Bunlar ne tür atölyelerdi? Şimdi şöyle... ...biz ilk bu demokratik okul atölyesinden çıkanları... ...sınıfladığımızda çocukların bir takım... ...farklı sorunlara işaret ettiğini gördük. Bu sorunları da kendilerinin nasıl çözebileceğini düşündük. Şimdi normalde okullarda mevcut duruma baktığımızda bunun öğrenci meclisi aracılığıyla çözülmesi bekleniyor. Ee, biz de buna bir alternatif ne yaratabiliriz diye düşündük. Aslında e, ilk dönem daha çocukları birazcık daha hani bu sorunları çözmekle ilişkili bir takım becerilere sahip olmaları için işte çocuk hakları, insan hakları, iletişim, ekip çalışması e, gibi farklılıklar gibi Bu konularda birazcık güçlendirici bir eğitim programı yaptık. Bunu tüm 5-6-7'lere yaptık. İkinci dönem ise gönüllü çocuklarla beraber çalışma yaptık. Bu şu demek oldu. Dedik ki e, siz bir sürü sorundan bahsettiniz. Hadi gelin bu sorunları birlikte çalışacağımız çalışma grupları Hı -hı. oluşturacağız. E, kimler başvurmak ister diye bir başvuru formu hazırladık. Ve e, yaklaşık e, 161 çocuk, 169 çocuk başvurdu. O 169 çocukla beraberdi de 6 farklı çalışma grubunda bir dönem boyunca çalıştık. Bu çalışma grupları da aslında çocukların ihtiyaçlarından belirlendi. Mesela bir tanesi okul güzelleştirme. Çalışma grubuydu. Bir tanesi sosyal etkinliklerdi. Bunu ikiye böldük. Çünkü sporu ve sanatı ikiye ayırmamız gerekti. Çünkü iki farklı şey vardı. Eğitici şeyler aslında akran öğrenmesi, çocukların çocuk hakları ile ilgili farkındalıklarını geliştirmekle ilgili bir çalışma grubu vardı. E, okul kuralları, hep birlikte okul kuralları nasıl kurulabiliriz düşünecek için bir grup diye söyleyebiliriz. E, ve Son olarak da DOT tanıtım. Bu belgesel ekibin de içine yayılan aslında okuldaki bir takım çalışmaları bu DOT'la yapılan çalışmaları diğer arkadaşlığın iletmekle sorumlu olan bir iletişim grubu vardı. Onları her hafta düzenli bir şekilde toplandılar. Herhalde DOT'ta da en çok akıllarında kalan okulda bu bölümdü. Çünkü bu birazcık daha diğer okul çalışmalarından farklıydı, düzenli kendilerinin sorunlara çözüm buldukları, e, gereğinde bazen proje yazıp fon buldukları, e, işte ya da ne bileyim gidip okul yöneticisiyle daha önce hiç konuşma deneyimi yaşamamış öğrencilerin konuşması ya da veliler, okul yöneticileri, öğretmenlerin karşısında okul kuralları nasıl olmalı üzerine hani hep birlikte bir forumun gerçekleştirdiği aslında böyle farklı deneyimleri yaşadıkları e, bir çalışma süreci oldu. Son ise üç döneme ayırıyoruz biz böyle, son dönemde de aslında birazcık ...yeni bir öğrenci meclisi oluşturuldu. İşte o öğrenci meclisi nasıl daha katılımcı olabilir üzerine çalıştık. Ve daha sonra daha artık öğrenci meclisinin bu tür çalışma gruplarını... ...kendi kendilerini yürütmesi için çalışmalara başladı. Tabii ki bir buçuk yılın sonunda bu kadara gelebildik. Devamı da umarım yürüyecek. Bence Biz... geldiğiniz nokta bile çok şahane bir nokta. Yani e, sıfırdan başlayıp böyle bir yere gelmek evet, bile. Evet kesinlikle. Ama ben şeyi de çok merak ediyorum. İlk projeye başladığınız zaman... ...e hadi gelin deneyin diyen öğretmenler... ...bu bir buçuk yıl sonunda ne hale gelmişlerdi yani bir değişim var mıydı? Yüzlerinde bir mutluluk var mıydı? Yoksa ya işte geldiniz de ne oldu şimdi diyenler de var mıydı e, acaba? Aslında bunu öğrenmek bizim için de şuradan çok iyi oldu. Belgesel bilmiyorum bahsettim ama belgeseli aslında söyleyeyim onu da e, katılım, yalıtım gibi bir şey mi? İsminden de belki bahsederim sonrasında. Niye böyle bir isim diye. E, o belgeselde aslında öğretmenleriyle de röportaj yaptılar. Okul yöneticileriyle de yaptılar. Biz de onları dinlediğimizde çok şaşırdık aslında. Yani şaşırdık derken aslında genel olarak okuldaki bir değişimin onlara da Onları da motive ettiğinden hı hı. E, bahsediyorlardı. E, şimdi mesela Gürol öğretmenlerinden ben onu çok e, doğru buldum dedik. Yani biz müfredatı yetiştirmekten bir sürü şeyi arkada bırakıyoruz. Onları hatırladık. hani hiç sürekli müfredat yetiştirme kaygısıyla gidiyoruz ve birçok bir çalışmayı yapmıyoruz. Hani aslında birazcık onları hatırladık dediler. E, aslında öğretmenlerden de yavaş çok hızlı bir şekilde değil o isteklilik ama en azından içlerinden böyle hani 5-6 tanesi diyeyim böyle hepsini söyleyemem ama gerçekten aktif bir şekilde hani bizim çalışmalara destek vermek şimdi bu öğrenci meclisinin sürülebilirliğini sağlamak için rol almak gibi çalışmalara e, yer al, e, çalışmalarda bulunuyorlar. Şimdi öğretmenlerle ilgili sıkıntı da şu bence e, öğretmenler de aslında katılım süreçlerinin neresinde tabii ki böyle bir durum da var biz orayla çok fazla ilgilenmedik aslında projenin eksikliklerinden biri de o yani aslında eğitim sisteminde öğretmenler acaba Acaba okullarda ne kadar karar almaya dahil oluyorlar ki onların çocukların karar almaya dahil olması için işte nasıl rol alacağını konuşalım. E, bu birazcık hani e, bizim projede biz daha çocuklara odaklı ilerlediğimiz için eksik kaldı e, ama hani şey e, yine de öğretmenlerle çocuklarla birlikte aslında o süreci keşfe. Çıktılar bence yani geri aldığımız geri bildirimler genelde daha iyi ilkine göre daha hani başarılı olduğunu düşünüyorlar ama devamı olması gerektiğini düşünüyorlar evet. bu da proje açısından aslında bir yandan sevindirici bir yandan da keşke bir buçuk yıl sonunda okulda bir yerleşmiş kültür olsaydı biz çıksak bile değişen bir şey olmasaydı bunun yollarını arıyoruz şimdi hani acaba nasıl sürdürebilir kılınabilir okulda bu çalışmalar diye. E, Gözde, biraz dolaylı bir soru soracağım da şimdi projenin temel hedeflerinden ikincisi olarak dünyada veya Türkiye'de hı hı. varsa iyi hedeflerden bahsettin ve demin Örnek verdiğim bir öğretmende müfredatların çok dolu olduğundan dolayı diğer bazı belki daha önemli olan şeyleri geride bıraktığımızı mesela insan hakları gibi öğrencilere daha az verebildiğimizi söyledik. Peki bu dünyada daha iyi örnekler dediğimiz bunları başarıyorsa veya görece daha iyi başarıyorsa nasıl yapıyor yani müfredatları acaba bizden daha mı az yoğun yoksa daha mı uzun süreye yayılıyor? Aslında şöyle, e, şimdi Türkiye'deki duruma baktığımızda da aslında bir takım e, alanlar var. Zayıf ama bir takım mekanizmalar aslında kullanılmış. Mesela hani insan hakları ile ilgili söylediğin için söylüyorum. Aslında çoğu ders kazanımlarının hepsinde insan hakları ile bunu ilişkilendirmek var. Ama ne kadar hayata geçebiliyor? Ya da öğretmenler bu konuda hizmet içi dönemlerde bile ne kadar bu konuyla ilgili donanım sahip? Hani buralar soru işareti. Evet. Yurt dışı ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Açıkçası biz böyle ilk başta şey düşündük. Hani ülke çeşitliliği olsun, farklı örnekler bulalım falan diye. Ama mesela böyle çok İngiltere odaklı, çok Amerika odaklı e, örneklerle karşılaştık. Mesela bir ara hani İngiltere'de gerçekten bu bir konu olmuş ve bir sürü her okul bir takım çalışmalar yapmışlar. Hummalı bir çalışma olmuş. Çoğu örnek oralardandı falan. E, diğerleriyle ilgili yani aslında buradaki bence... Bir tabii ki müfredatı ve değiştirmek ama bir yandan da aslında bunu isteyen ve bunu kafaya koyan ve bunun çocuklar için akademik başarıyı da artırabileceğini inanan öğretmenler, yani bunu inanan birilerin olması aslında dünyadan ve Türkiye'den örnekler. Çünkü bizim dünyadaki örneklerimizden mesela bir kısmı sadece tek bir okula sınırı değil, mesela eğitim sisteminin çocuk katılımıyla ile ilgili birtakım örnekler var. Hani ya da hı. bir okul sadece ödev sistemini değiştirmiş. Yani çocuklar ödevler nasıl olsun? Birlikte konuşmuşlar. Yani çocuklar çünkü aslında çoğu öğretmen hepsi bireysel ödev veriyor ama çocukların aslında ne kadar ödevi olduklarını toptan bilen öğretmen yok. yok. Mesela <gülüyor> bunu çocuklarla konuştuklarında başka bir şey olduğunu öğrenmişler. Mesela Nepal'deki örnek çok enteresan. Orada okulda hiçbir şey çalışma yapılmıyor. Ama okula etkilemek için okullarda örgütlenemeyen çocukları dışarıda çocuk kulüpleri şeklinde örgütlüyorlar ve o çocuk kulüpleri okuldaki bedensel cezalandırmaya karşı çalışma yapıyorlar ve okuldaki bedensel cezalandırmanın azalışını etki ediyorlar. Mesela bu okul dışı bir faaliyetin okul içine etki etmesi gibi. Yani aslında da, e, ülkelerden de farklılık var yani bence müfredat e, önemli yani keşke müfredatımız biraz rahatlasa çünkü mesela bizim çalıştığımız okul 7-20 geçe açıyor e, 18-40'da kapanan bir okul ve sadece 10 dakika boşluklar var boş hiçbir mekan yok yani çocukların bununla ilgili yapabilecekleri bir alan olsa hani ders çıkışında hadi kalalım sınıf yok gibi böyle aslında e, alan eksiklikleri de var ama e, şunu da hani söyleyeyim e, Bence bu çift tedrisat ve işte bir okulun saat 7-20'den 18 açık olması zaten başlı başına buna çok büyük bir engel. Bizim çalıştığımız, şimdi emekli oldu gerçi ilk bunu söylemişti mesela. Bir bakalım ama çift tedisatla bu işler çok zor demişti. Gerçekten zor. yani e, Ama olmaz mı? Olur. Çünkü mesela hani iyi, Türkiye'den iyi örneklerden de bunu da görüyoruz. yani Bazı okullarda çok ufacık ya. Okul müdürünün kapısının camdan yapılması gibi akıllarına gelen. Yani çocukların rahat girebilmesiyle ilişkili. Yani her öğretmenin bir kutusunu olup çocukların her öğretmene geri rahatlık atabilmesi gibi. Yani bu kadar küçük uygulamalarla da aslında hani yapılabiliyor. Ee, ama ilk başta bunun önem verilmesi gereken bir şey olması gerekiyor. Gözde, sen yabancı değilsin ee, bir süremizin olduğunu biliyorsun ve 10 dakikamız gibi bir şey kaldı. Ee, ama şey de merak ediyorum. Ee, durum analizi raporu diye bir şeyden bahsettin programa girmeden önce. Yani tüm bu bir buçuk yılın sonunda ortaya çıkan ve işte raporladığınız Hı -hı. bütün sonuçların elde ettiğiniz bir raporunuz var. Birazcık ondan Aslında birkaç tane var şöyle. Tamam. Şimdi biz ilk başta Türkiye'deki mevcut durumun e, analizini yaptık. Bu durum analizinde hem bu çocuklarla yaptığımız atölyelerden gelen bildirimler var. Hem bu konuyla ilgili mevzuat yasalar yönetmelikler var. Hem bu konuyla ilgili uygulamalarda sahadaki insanlardan aldığımız bilgiler var. Bu durum analizi raporunu aslında bizim siteden de ulaşabiliyorsunuz. Ama çok kısacık özetleyeyim. Ee, daha sonra belki ERG ile bununla ilgili daha detaylı yaparsınız. Evet. Çünkü orası bence tek tek bakılabilecek. Yani öğrenci meclisinden seçmeli dersleri acaba nasıl ilerliyor gibi. Çok aslında uzun bir sohbeti gerektirir. Ee, ama şöyle bir durum var. Aslında bir takım öngörülen mekanizmalar var. Ama katılım sadece çocuklara... ...ki siz söz küçüm programı olarak bunu çok kez konuştuğunuz üzerinde de... hani bu ne düşünüyorsun demek değil. Yani onu ona uygun dille sormak demek, geri bildirim vermek demek aslında bir süreç. <gülüyor> e aslında işte mekanizmalar hiç o şekilde tanımlanmamış. Mesela öğrenci meclisinin seçime kadar olan kısmı tanımlı, toplantılar nasıl devam edecek tanımlı değil yönetmelikte gibi. E, ama bir takım mevcut olan alanlarda da aslında bu konuya inanan öğretmenler için de bir takım açık alanlar var ve bu, e, bunlar da kullanılabilir. Ama iyileştirmeye kesinlikle ihtiyaç var. Yani bunun önemli bir şekilde tüm süreçlere indirgenmesi, bu e, indirilmesi gerekiyor çocuk katılım meselesinin. Bu böyle bunun dışında bir politika notumuz var o da aslında tam tüm hepsinden çıkardığımız deneyimimizi acaba hani mevzuatta ne değişirse bir işe yarar ya da işte okullarda nelerin değişmesi Hı -hı. önemli diye altını çizdiğimiz birazcık daha önerilerimizi içeren bir politika notumuz daha var ki bunu da hani birazcık Ankara ziyaretlerinde işte 3 bakanlığı ziyaret ettik aile ve sosyal politika bakanlığı milliyetin bakanlığı. ...Kalkınma Bakanlığı'nın çocuk bölümünü bir meclis ziyareti gerçekleştirdik. Hani birazcık daha savunusunu da yapmaya çalışıyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Bu projeniz boyunca birkaç müdür değişti sanırım. Ve tabii müdür değişince de aslında birçok şey zora giriyor. Ve bu müdür değiştiğinde sizin projenizin daha iyi gitmesi için de okul aile birliğinin iyi çalışması gerekiyor. Fakat projeye başladığınızda okul aile birliği çok iyi durumda değildi demiştiniz. Bu okul aile birliğinin gelişmesiyle projenin ileriki aşamalarda gelişmesi nasıl oldu? Yani e, müdür değiştikten sonra okul aile birliği yeni müdüre bunu anlatacaksa bunu nasıl başardınız? Okula, okul aile birliğiyle nasıl ilişkiler kurdunuz? Şöyle, bu proje için aslında okul aile birliğinin kurumu çok geç oldu. Yani bizim son dönemimizde biz okul aile birliğiyle iş kurup, hmm. okul aile birliğindekilerle eğitim çalışması yapıp e, okul aile birliğiyle öğrenci meclisini tanıştırıp biz öğrencilerle böyle şeyler yapıyoruz. Hmm. Bu birazcık geç kalmış bir şeydi ama bu müdür değişimlerinde ve okul kültürünü aslında hani kişiler üzerinden değişmemesi için bence okul aile birliği önemli bir yapı. Çünkü oradaki çocukların verilerinden oluşan bir yapı. Yani aynı öğrenci meclisi gibi. Bir öğrenci meclisinden dışında kalan şey de okul aile birliğinin sonuçta bir finansal sorumluluğu var. Yani okulun sürdürülebilir kılması ve okulun bir takım ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu. O yüzden okul aile birliğinin benimsemesi, çocuk katılımını aslında çocukların ihtiyaçlarını en iyi çocuklardan öğrenebileceklerini. Bunu aslında okul yöneticisi ve öğretmenlerine de bunu talebiyle giderlerse e, bu etkili bir şey olur. Bence okul aile birliği bu alan sürülebilir kılabilenlerden biri. E, çünkü yetkileri aslında oldukça fazla bence okulda. Yani karar alma ile ilgili. E, yani çünkü müdür herhangi bir okula bir şey alırken bile okul aile birliğiyle bunu konuşmak zorunda. O yüzden de bu okul aile birliğinin de çocuk katılımını bakışı önemli ama bizim proje için bu çok geç oldu dediğim gibi şu an aslında bizim birazcık daha yapmaya çalıştığımız şey sürülebilirlik açısından okullarla birliği ve öğrenci meclisinin devamında hani bir araya gelip birazcık karşılıklı iletişim halinde ilerlemelerini sağlamak. ama hani bizim bunu birazını başarabildik bir dönemde. Peki devamında başka okullarda bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz bunun üstüne ya da işte edindiğiniz bilgileri başka okulda başka insanların devam ettirebilir olmasını nasıl sağlayacaksınız? Şimdi şöyle bir tane bu deneyimi tamamen anlattığımız eğitimciler için bir el kitabı çıkarıyoruz. Bu el kitabı çıkardık. Bu el kitabının içerisinde aslında hani herhangi bir konu ile çalışma yapmak isteyen bir eğitimci bu deneyimle ilgili hani nasıl bir şeyler yapabilir? Bizim başımıza neler geldi? neyi nasıl yapsak daha iyi olurdu? Ya da nasıl daha iyi oluyor? Göstermek için bu bir yaygınlaştırma aracımız. Bir bu, bir de tabii ki bir Toplantı ve iletişim çalışmasıyla ile aslında başka okullarını da e, duyurduk hani şöyle şeyler geliyor mesela biz bu konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz dedikçe işte, iletişim kuruyoruz ama bir daha böyle bir deneyim bir okulda girip bir buçuk yıl çalışmaktan ziyade okulun kendisini bunu talep edip yaparken ona destek olmak herhalde çocuğa Hı -hı. için şu an daha öyle bir rol e, önemli. E, bir yandan böyle bireysel okullarla bu şekilde iletişim kurmak ama bir yandan da İstanbul İlimli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek de nasıl bu acaba daha kamu üzerinden bu fikir yaygınlaşabilir ve e, uygulanabilir birazcık da bunun e, çabasındayız. Peki e, proje bittikten sonra öğrenciler öğrenciler nasıl tepkiler verdi? Yani önceden şöyle sanıyordum. Sonradan böyle oldu dedikleri şeyler oldu mu? Ben özür dilerim ben gözle buyur. cevaplamadan önce kendi gördüğüm bir şeyi söylemek istiyorum. Buraya program çekmeye geldiklerinde de ben birkaç kere işte çeşitli sebeplerden dolayı e, Eyüp Merkez Ortaokulu'nu ziyarete gelmiştim. Birkaç kere çocuklarla bir şey de yapmıştık. Yüzlerinde çok güzel bir gülümseme var ve hepsinin söylediği şey keşke hiç gitmeseler. Keşke daha çok burada kalsalar yani çok dışarıdan bir göz olarak bunu söylüyorum ama eminim göza daha derinlemesini anlatacaktır şimdi. Ee, yani şöyle iki tane şey var biz çok komik bir şekilde söyleyeceğim. Biz son günümüze kadar bize Doda katılabilir miyim diye bir şey var okulda. Böyle hani sürekli katılınabilecek bir etkinlik şeklinde devam etme <gülüyor> durumu var Yani son güne kadar biz gidiyoruz artık dememiz lazım Doda katılabilir miyim bir form vardı biz. Ki bu ikinci dönemde filan yaptığımız bir şey. Yani böyle hani iyi olduğunu, değişim gösterdiğini e, söylüyorlar. Ama şey mesela şöyle alıntılar var. E, etki değerlendirmesi yapıldı bu arada projenin. Onun raporu da yayınlanacak. Yani acaba gelken çocuklarda etki oldu mu diye. E, onu bağımsız bir uzman değerlendirdi. Şimdi onun alıntılarından oradan alayım bir tane. Mesela işte senin tam ilk başta bahsettiğin gibi. Mesela diyor ki demokrasiyi bence siyasi bir şey sanırdım. Aslında hiç öyle bir şey değilmiş. Yani çok hani içindeymiş gibi. Hı -hı. Hani aslında... Tam katılım yalıtım gibi bir şey çok yanıltıyor. Belki kavramsal olarak katılım nedir sorusuna o kadar kapsamlı cevaplar değil ama katılımın ilkeleri üzerinden şey evet işte dinlemek, birbirine saygı duymak, görüş vermek, geri bildirim almak hı hı. bunun bir hak olduğu falan gibi aslında bu tür şeyleri deneyimlediler ee, ve hani bundan sonra da şey umuyoruz yani güçlendikleri için de bunu talep eder olacaklar. Yani yetişkinleri uyaranların çocuklar olacaklarını e, düşünüyoruz. Çünkü biz e, en çok hani çocuklarla çalıştık. En çok çocuklar bize açtılar kendilerini diyeyim. En çok bizden onlar yararlandı. Biz en çok onlardan yarar o yüzden herhalde böyle bir güçlenmeleri olduğunu düşünüyorum. Ama yeterli mi? Değil. Bir buçuk yıl kesinlikle yeterli değil. E, son iki dakika gibi bir süremiz kaldı ama ben şey de çok merak ediyorum. Katılım yalıtım gibi bir şey mi? Aynen. Neden? Evet, evet. Adı nereden geldi? <gülüyor> Aynısını söyleyecektim. Adı şu söyleyecektim. E, isim koymaya çalışırken aslında katılım. Işte bizim projemiz katılımla ilgili filan. Belgesel ekibi bu sürecin en başından beri içinde olan ve aslında ne bileyim bir sürü pıtlımla ilgili bir sürü şey deneyimlemiş söylemiş aslında benimsediğinde farkına vardığımız ama mesela bunu sorunu şöyle dedi içeriden bir tanesi. Melda abla bu yalıtım gibi bir şey mi dedi? Biz böyle hani orada çok güldük falan. Ve tam bence DOT'taki çocukların hepsini anlatıyor. Yani belki projenin ismi demokratik okullara doğru. Katılımcı uygulama. Yani bunların kavramsız olarak ne ifade ettiğinden daha çok aslında deneyimledikleri bir şey oldu. <gülüyor> bir yandan da şöyle bir şey var. Bu yalıtım meselesi ilk başlarda aslında bu katılım ve kendini ifade ederken hep biz bir aracı oluyorduk böyle. Hani onlarla birlikte gitmek. Hani belki de oraya da hitap ediyor ama bence hani esas mevzusu şu. Hani DOT'ta yaşadıkları şey kavramsal bir öğrenmeden daha çok yaşayarak öğrenmek. E, belki bunu daha tam kavramsallaştıramadılar e, çünkü katılım ne deyince bir uzun zamanda çalışması yalıtım gibi bir şey mi? Cevabını alabiliyoruz. Oradan da hani bir şey olduğu için öyle o anıyla birlikte koyduk. E, bu programda buraya kadardı Gözde ablayla e, bugün program yapmış olduk. E, çok teşekkürler. Bu aslında Oldun ikinci programıydı ama sanırım belki üçüncü programda geliyor. Onlara bir ergele çekeriz, değil mi? Evet. evet. evet. Ee, öyleyse Bir Söz programına da sonuna geldik. Ee, bize görüşlerinizi iletmek istiyorsanız. Sözküçüğünverdiyatcimil.com adresine maillerinizi atabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ee, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı